Ee, eşimle bir sene önce evliliğimizi bitirdik fakat karşılıklı olarak pişmanlık yaşadık şimdi yeniden evlenmeyi düşünüyoruz ama eşim bana şunu söylüyor ee, ben yeni bir beyefendiyle evlenip gerçekten boşandıktan sonra seninle evlenebilirmişim ee, halk arasında hülle diye tabir edilen şey ee, böyle bir durum gerçekten var mı nasıl e, hareket etmeliyiz evlenebilir miyiz dediler evet e, maalesef Toplumda böyle bir yanlış bilgi var. Evet hocam. Ee, meselenin aslı esası nedir onu bir açıklamak lazım. Beyefendi, hanımefendi mahkemeye gitti boşandılar. Bu bir boşamadır. Yani bir boşanma gerçekleşmiş. Hı hı. Bir bey ile bir bayanın üç defa boşanıp ayrılma. Yani ayrılma ve tekrar evlenme yetkileri oluyor? Nasıl oluyor? Mahkemeye gittiniz, boşandınız bir. Bu hanımefendiyle bu beyefendi tekrar yeni bir nikah kıyarak ikinci bir evlilik yapabilir. Evet Diyelim farz edelim. Tekrar mahkemeye gittiniz, boşandınız. Üçüncü bir nikah kıymanız ve evlenmeniz caiz evet. ve geçerlidir. İşte hulle dedikleri böyle bir şey yok zaten aslında. Tahlil deniyor ona. Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle kiralık teke anlamında kullanılmış ve lanet etmiş bu tür davranışlara, bu tür insanlara. Şimdi birinci defa ayrıldınız, tamam. Tekrar birleştiniz, ayrıldınız, iki. Üçüncü defa tekrar nikah kıymak suretiyle evlenmeniz caiz. Peki üç defa mahkemede boşandınız. Dördüncü defa olur mu bu? Bu olmuyor işte. Yani üç defa hak vermiş sana Cenab-ı Hak. E, aklını, fikrini kullanacaksın, geçinemedin. Hadi olağanüstü bir durum vardı, ayrıldın. Hata yaptığını anladın, tekrar evlenebilir misin? Evet evlenirsin. E, hata yaptın, yani bu evlilikte ayrılabilir misin? Zaruret varsa ayrılabilirsin. Peki çocuklar var vesaire bir araya gelelim mi? Gelin. Üçüncü defa bir araya gelebilirsiniz. Ve bu bir araya geldikten sonra bir boşanma, resmen boşanma gerçekleştiği takdirde bu hanımefendiyle beyefendinin tekrar bir araya gelmeleri ancak hanımefendinin başka bir izdivaç yapmasıyla Mümkün ve olacak. bu da dine, şeriata uygun olarak gerçekleşecek. Ee, yeni evlendiği beyefendi ile hanımefendi boşandığı takdirde ve iddet süresini doldurunca hanımefendi eski kocasına helal olur. O halde dikkat ederseniz döndüre döndüre olayı anlatmaya çalışıyorum. Niye? Büyük bir yanlış anlama var. Bir defa mahkeme boşadı, ikinci evlilik yapabilirsiniz. İkinci defa ayrıldınız üçüncü bir evlilik yapabilirsiniz aynı şahısla ama üçüncü boşanmadan sonra işte o hanımefendinin başka bir beyefendi ile evlenmesi şartı aranıyor. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmak lazım. E, nikah talak meselelerini e, daha ziyade yetkililerden öğrenmek yani Diyanet'e yönlendirmek oradaki yetkili insanlardan fikir almadan ee, bu konularda karar vermemek lazım. Yani bir hocaefendiye gidebilirsiniz. Bunlar teknik konular olduğu için yanlış bilgilendirebilirler. Yani bir de kişiye göre değiştiği için değil mi hocam? Veya falanca zata gidersin. O olayı farklı değerlendirir. İşte tahlil hulle meselesini devreye sokar. Perişan olunur. O açıdan bu konuyu sağa sola sormaya gerek yok. Ee, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Oluşmuş bir fikri var, bir içtihadı var. Hı hı. O içtihada göre hareket edelim, bu sıkıntıları yaşamayalım derim.